Merhabalar 94 94.9 Açık Radyo'da bir snafli programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul, canlı yayında karşınızdayız. Programımıza bu hafta Roy Orbison'dan Falling adlı parçayla başladık. Ee, haftanın yeni filmlerinden Emotional Wanted Man, İnsan Avı filminde kullanılan bir Roy Orbison klasiğiydi. Evet, e, bu hafta beş yeni vizyon filmimiz var. Ayrıca e, sinema dünyasının haberleri de. Dolu gündemimiz çok yoğun konuşacağımız çok şey var ama her hafta olduğu gibi sizlere öncelikle iletişim bilgilerimizi vererek başlamak istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040 programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com Evet bu hafta 5 yeni filmimiz var vizyonda dedim. Ve bunlardan öncelikle müziklerini çalarak başladığımız filmi tanıtmak istiyorum. "Emos Wanted Man" insan avı. Yönetmen koltuğunda Anton Korba'yını görüyoruz. Bu üçüncü. Ee, ...uzun metrajlı filmi Corbyn'ın... ...2007 senesinde çektiği kontrol filmiyle dikkat çekmişti Hollandalı yönetmen... ...aynı zamanda fotoğraf sanatçısı, çok ünlü bir fotoğrafçı kendisi... ...ama daha ilk filmiyle beraber çok ciddi de bir hayran kitlesi edinmiş durumda sinemada... ...daha sonra ikinci filmi de American, Gentleman adıyla bizde de vizyona girmiştim... Ee, o da aynı son derece e, Stilistik Üslupçu tarzını devam ettirdiği Bir filmdi İlk filmi Control'da Joy Division adlı e, Müzik topluluğunun Hikayesini anlatmıştı American'da ise bir e, suikastcinin e, yalnız bir suikastcinin hikayesini anlatıyordu. Bu sefer daha farklı bir tip, e, türde filmle karşımızda. E, John le Carré'nin e, ünlü casus romanları yazarının e, aynı adlı romanını e, uyarlamış e, Andrew Bovell e, senaryo çalıştırmış romanı başrollerde isim Philip Seymour Hoffman'ı. Görüyoruz öncelikle kendisinin son filmlerinden biri bu. ona Rachel McAdams, Rainer Bock, um, e, Grigori Dobrigin, e, Willem Defoe, Robin Wright gibi isimler eşlik ediyor. E, bu film tabii aynı zamanda Philip Seymour Hoffman'ın son filmlerinden biri olması itibariyle de e, önemli bir yere sahip. Bu e, Korbay'ın son derece etkileyici görüntü yönetimi zaten filmi çok etkileyici bir çerçevede bize sunuyor. Bir casusluk hikayesi dediğim gibi Avrupa'da geçiyor Hamburg'da ve çerçeve olarak da 11 Eylül saldırılarını Alıyor. E, 11 Eylül saldırılarını bildiğiniz gibi aslında Almanya'da Hamburg'da e, planlandığı en azından e, fikirlerin pişirildiği oradan e, Amerika'ya e, gittiklerini biliyoruz e, saldırırganların. E, bu sefer de bu 11 Eylül saldırılarının arka planı kurmaca bir çerçeve içerisinde. Anlatıyor filmde bize bir taraftan Alman istihbaratının nasıl çalıştığını görüyoruz. Onların Amerikan istihbaratıyla beraber e, çalışmalarını, e, bir takım şüphelilerin peşine düşmelerini, o şüphelileri e, ele geçirebilmek için bir takım aracı insanlarla nasıl ilişki kurduklarını görüyoruz. E, terörle mücadele... E, gerçekleştirmek adı altında aslında bir takım nasıl kirli işlerin döndüğünü de istihbarat dünyasının da nasıl kirli bir şekilde işlediğini de gözler önüne seren bir film. Casusluk, klasik casusluk filmini sevenlerin son derece tatmin olacağı türde bir film. Simrothman, e, Alman bir istihbaratçıyı canlandırıyor. Günther Bachmann adında e, başrolde. Onu da son kez izleme şanslarımızdan biri olduğu için de kesinlikle izlemeye değer. A Most Wanted Man, İnsan Avı bu hafta vizyonda. Haftanın dikkat çeken bir diğer filmi ise Blind, Körlük o da Norveç'ten geliyor ve başka sinema e, kapsamında vizyonda bu hafta. Yönetmen koltuğunda Eskil Vogue'du görüyoruz. Kendisinin ilk yönetmenlik çalışması ama e, oldukça tecrübeli bir senarist kendisi. Johann Thierger'in e, Ödüllü filmleri tekrar ve Oslo 31 Ağustos'un senaryolarına imza atmış bir isim. Ee, bu filmin hem senaryosunu yazmış hem de yönetmen koltuğunda ilk yönetmenlik çalışması dediğim gibi. Başrollerde Ellen Dorit, Petersen, Henrik Rafelsen, Vera Vitali ve Marius kolben yer alıyorlar. Bizde de geçtiğimiz İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale ödülünü almıştı uluslararası yarışmada körlük filmi. Ee, enteresan biçimde e, ana kahramanı Ingrid, 30'lu yaşlarında bir genç kadın, e, görme duyusunu kaybediyor ve evine e, kapanıyor. E, bir yazar kendisi. E, bir taraftan onun üst sesiyle açılıyor film ve bize e, hem dünyayı hem nesneleri e, ve pek çok şeyi... E, ...unutmaktan nasıl korktuğunu, onları nasıl hatırlamaya çalıştığına dair... E, ...kendi dünyasına bir pencere e, açmaya çalışıyor. Bu üst ses üzerinden onu takip ediyoruz. E, filmin bir e, şeyi olduğunu söyleyebilirim. E, aldatmacası ya da daha doğrusu e, seyirciye e, bir... E, Ee, arasına koyduğu hikayede bir takım e, mesafeler olduğunu dolayısıyla onları da çok e, açığa çıkartmadan otuzlu e, yaşlarında genç bir kadının e, görme duyusunu kaybettikten sonra hayatta var olmaya çalışması hem gündelik hayatta pratikte bunun ne kadar zor olduğu ama hem de iç dünyası varoluşuna dair pek çok şeyi sorgulaması üzerine çok katmanlı bir bir e, e, ...inceleme yaptığını söyleyebiliriz Walked'um bu filmde. Ee, bir takım şeyler filmin çok ilerleyen noktalarında açığa çıkıyor dediğim gibi. Benim de burada ele vermek istemediğim hikayenin parçaları. Ama Peyter Sen çok başarılı başrolde. Bir taraftan onun o yazar kimliği, bir takım komşularını nasıl takip ettiğini... ...o karakterlerle olan ilişkilerini görüyoruz. Ee, anlatı içerisinde anlatı açılıyor... ...farklı e, kurmaca ve anlatı dünyaları arasındaki geçişkenlikleri görüyoruz. O yüzden körlük e, son derece orijinal bir film. Çok enteresan bir film. Haftanın hatta senenin izlemeye değer filmlerinden biri. Norveç'ten geliyor dediğim gibi. E, başka sinema kapsamında bu hafta vizyonda. Şimdi bir müzik arası vereceğiz tekrar. Ve A Most Wanted Man, insan Avı filminden bir parçayla devam edeceğiz. Bir Tom Waits şarkısı filmin kapanış e, kapanışında çalan bir şarkı bu da hoisted rag. Bizden dinledik. How is that drag? Bu hafta yeni vizyona giren filmlerden. A Most Wanted Man insan Avı filminde kullanılan parçalardan biriydim. Evet bu hafta üç yeni filmimiz daha var. Bunlardan biri televizyondan tanıdığımız kahramanların sinemaya yeniden gelme örneklerinden biri. 80'lerde popüler olan daha sonra sinemaya ilk kez 90'larda aktarılan bu kahramanları... Bir kısım bugün artık hani otuzlarındaki genç insanlar çocukluklarından çok iyi tanıyorlar. Şimdi kısa bir müzik dinleyip onlara hatırlatalım bunu. İzlediğiniz gibi ninja kaplumbağalardan bahsediyorum. Teenage Mutant Ninja Turtles bu hafta vizyonda İlk kez 90'larda e, sinemaya aktarılmıştı. Çizgi roman serisinin bu uyarlaması bu sefer e, 2014 versiyonlarıyla sinemada karşımızdalar. Bu sefer yönetmen koltuğunda Jonathan Liebesman'ı görüyoruz. Kendisi daha önce Battle of Los Angeles'ın, Los Angeles, Angeles Savaşı'nı ve Titanların öfkesi Wrath of the Titans'ı yönetmişti. ...böyle aksiyon tarzıyla daha çok ön plana çıkan bir yönetmen. Burada da zaten e, çizgi filminde daha böyle şirin, sevimli ve mizahi tarafıyla ön plana çıkan... E, ...birazcık daha zaten sakar hani olan ninja kaplumbağalarımız... ...burada birazcık daha ceval ve savaşçı tarafları ön plana çıkıyor e, oyuncular... Megan Fox'u görüyoruz başrollerde. Ona Ellen Richardson, Noel Fisher... ...ki bunlar tabii kostümlerin altında oldukları için... ...Ninja kaplumbağa kostümlerine... ...işte mutasyona uğramış durumdalar. Pete e, Plottsgame... Howard, e, Jeremy Howard... E, e, ...eşlik ediyorlar. E, Shredder rolünde... Tohoru Masamune'yi görüyoruz. E, Ayrıca Splinter rolünde de... ...Danny Woodburn var. E, bir de Woppy Goldberg'in bir rolü var. O da e, bir gazeteciyi canlandıran... ...Megan Fox'un patronunu canlandırıyor. E, Yeni nesilleri Ninja Kaplumbağalarla tanıştırmak için bir yeni bir franchise vesilesi olduğunu söyleyebiliriz. Teenage Mutant Ninja Turtles bu hafta itibariyle vizyonda. Bir de birazcık daha yetişkinlere yönelik komedi filmimiz var bu hafta. Sex Tape kasetişim. Ee, i̇sminden de tahmin edeceğiniz gibi haftanın gündemine aslında çok tekabül eden bir film bu. Ee, çünkü e, uzun süredir evlenip çoluk çocuğa karışmış bir çift e, cinsel hayatlarını birazcık canlandırmak adına ne yapalım ne edelim deyip çok orijinal bir fikirle e, ortaya çıkıyorlar. Ve e, işte sevişmemizi videoya çekelim diyorlar. Ama sonrasında e, işte o yoğun sevişme maratonu sonrasındaki filmler. Zaten hani fragmanda da anlatılıyor. Hani onu spoiler olarak verdiğimi söyleyemeyeceğim. Üç saatlik bir video çekiyorlar. Ki sonrasında gıyaplarında konuşulurken Lincoln filmi kadar film çekmişsiniz deniliyor kendilerini. Ama film maalesef kendi özel koleksiyonlarında kalacağına... İşte maalesef teknolojinin zararları bu işi bir... Android tablet üzerinden ya da iPad gibi bir şey üzerinden yaptıkları için malum video kendini cloud denilen o bulutun içerisinde buluyor ve o bulut üzerinden bütün tanıdıkları eş dost ve akrabalarla paylaşılır hale geliyor. Bu sefer o bulutun içerisinde bu sefer videonun peşine düşüp onu o buluttan geri çekmek. Ee, ve de daha fazla insanla paylaşılmasının önüne geçmeye çalışıyor bu talihsiz çift. Başrollerde Cameron Diaz ve Jason Segel var. Jason Segel zaten son yılların en parlak komedi oyuncularından biri. Senaryoya da e, katkıda bulunan isimlerden biri. Senaryoyu Kate Angelo ve Nicholas Stoller'la beraber yazmış. Yönetmen koltuğunda da Jake Kasdan'ı görüyoruz. E, tam da e, Hollywood ve de daha doğrusu ünlüler dünyasından pek çok ünlü kadının e, çıplak ya da yarı çıplak fotoğraflarının cloud dediğimiz o bulut denilen e, hayali ya da e, Virtüel alandan hackerlar tarafından bilgisayar korsanları tarafından çalınıp e, kamuya servis edildiği haftada bu filmin vizyona giriyor olması ise e, enteresan bir tesadüf diyebiliriz ama gündemle böylesine örtüşmesi dışında aslında çok da başka bir cazibesi olduğunda söylemek zor kaset filminin bu hafta. Son olarak bir de. Türk filmi var. Vizyona giren bu hafta Şipşak Anadolu. O da klasik bir süredir alışkın olduğumuz üzere ee, Anadolu taşra komedilerinden biri. Şener Aldın'ın yönettiği filmde başrollerde Gökçe Özyol, Levent İnanır, Cengiz Küçük Küçükayvaz ve Ececan Gümeci yer alıyorlar. Ee, Karadeniz'de ordunun küçük bir kasabasında geçiyor. Hikayesi 90'larda Geçiyor. Ee, yine böyle bir takım sketchlerden oluşan bir grup arkadaşın arasında geçen hikayeler, bir takım exzentrik e, karakterler arasındaki durumsal komediye dayalı. E, son dönemde çok örneklerini gördüğümüz türde bir taşra komedisi. Şipşak Anadolu bu hafta vizyonda. Evet, e, böylece e, bu haftanın bütün vizyon filmlerini tanıtmış oldum sizlere. E, sex Tape'den kaset işinden bir parçayla devam edeceğiz. Andan seslendirecek The Bird and the Bee. Evet, dinlediğimiz parça Andan'dan geldi. The Bird and the Beam, haftanın yeni filmlerinden kaset işi, sex tape'de kullanılan parçalardan biriydi. 94.9 Açık Radyo'da, Sinefil programında canlı yayındayız ve vizyon filmlerini tanıttık. Beş yeni filmimiz var bu hafta vizyonda ve şu anda stüdyoda bir konuğumuz var. Evet, Cüneyt Cebenoyan. Hoş geldin Cüneyt. Hoş bulduk. Evet, aslında... Cüneyt'e bir taraftan da kendisi Açık Radyo'nun en eski programcılarından biri. Doğru. Ama hı hı. bir süre önce aynı zamanda bir sinema programına da başladım hı hı. Ergüvani İstimbot. Biz de sinefil olarak hem burada böyle bir daha resmi bir hoş geldin diyelim tekrar Ergüvani İstimbot'la severek takip ediyoruz. Teşekkür ederim. Aynı... İnşallah sizi de bir gün konuk alacağız. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> aynı zamanda biz öncelikle konuk alarak hani <gülüyor> <gülüyor> İade'yi ziyaret Evet, önünü açmış Olabilir. olalım istedik. Evet, Cüneyt aslında Cüneyt'i yakalamak da biraz zor aslında. Hani hem bizde programlar yapıyor ama kendisi pek yerinde duran biri de değil. Çok seyahat ediyor. Festivaller, gösterimler, programlar derken İstanbul'da da yeni döndü. Montreal Film Festivali'ndeydim. Evet. E, 21 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında e, bu sene gerçekleştirildi. Montreal Film Festivali birazcık oradan izlenimlerini aktarır mısın bize? Hı -hı. E, Dünya Filmleri Festivali olarak geçiyor. İşte festivalde Film du Mont e, Fransızca adı. E, Montreal işte Quebec eyaletinin bir parçası ve Fransızca konuşulan bölgesi yani Kanada'nın. ...ben biraz daha çift dilliliğin... ...daha ağır olacağını zannediyordum... ...ama baya baya bir Fransızlık var... ...yani dükkanlara filan giriyorsunuz... ...orada Fransızca dışında mesela... ...İngilizcesini yazmayabiliyor... ...çoğu yerde böyle... Ee, ...festivale gelince... ...festival... E, ...aslına bakarsanız bu yıl sanırım... ...yarışma filmleri geçen yıllara göre daha... ...iyi olmuş... ...çünkü Seyreti Misuner'in 6-7 tanesini... ...hani ödül için konuşabildik... ...ki bu baya yüksek bir rakam... E, ...18 tane filan film vardı... Onun dışında festival biraz zor bir dönemden geçmiş. E, Lozik, e, Sergi Lozik başkanı, Sergi Lozik film festivalinin hemen hemen her şeyi işte kuran. Bugün bayağı yaşlı bir insan, 80'li yaşlarına gelmiş. Ama kendi çocuğu gibi hani elinde tutan, bu biraz da tepkilere yol açan, e, artık bıraksın şeylerine neden olan bir durum. Ama işte dediğimiz gibi Sergi de bu festivalin her şeyi o yaratmış, büyütmüş, elinde gerektiğinde evini ipotek edip festivali sürdürmüş bir adam. İşte böyle yani hani festival bir yandan işte birileri artık bıraksın lüzik işte başka birileri, başka gençler işi ele, al, ele alsın diyor. Bir yandan da e, hatta işte bu çok ciddi bir krize de yol açmış durumdaydı. Bu yılki festivalin yapılıp yapılmayacağı bile belli değildi. Ama oldu sonunda. Ama işte biraz bütçeleri kısılmış durumdaydı. Galiba festival yapmak dünyanın her yerinde zor bir iş. Değil mi? Evet. Ee, Yani bir taraftan hani e, film yapan insanlar için çok önemli. Hı hı. E, festival e, döngüsü dediğimiz bu bir takım filmlerin yapılabilmesi için, dolaşması için, tanınabilmesi için... seyircilerle ulaşa ulaş, ...seyircilere ulaşabilmesi için e, başka bir alternatif yok neredeyse. Hı hı. Ama bir taraftan da çok büyük fedakarlıklar gerekiyor. Evet. Bazen kişisel dediğin gibi e, girişimler çok ön planda olabiliyor. Hı hı. Bazen de yerel, e, mesela Türkiye'de belediyelerin... Hı -hı. ...müdahilliği... E, ...bazen katkı sağlayabiliyor... ...bazen de... E, ...devamını sağlamak açısından... ...sıkıntı da yaratabiliyor... ...özerkliğinin evet. olmaması mesela Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Evet bu festivalin bir sürekliliği var ama... Montreal'in bir sürekliliği Hı -hı. var. O açıdan... Hı -hı. E, ...bundan sonra önümüzde gideceğin şeyler var mı... ...yakın zamanda? Yakın zamanda Beyrut'ta bir festivale gitme... Ihtimal, i̇htimalim diye gideceğim yani Lübnan'da, tam Beyrut'ta da değil birkaç yerde birlikte yapılan direniş Filmleri Festivali diye bir festival var. Ee, arkadaşım e, Jocelyn Saab'ın yöneticiliğinde bir festival. Jocelyn Saab'da en eski kadın e, belgeselcilerden birisi. E, zamanında Lübnan'da kellesi istenen, çünkü politik anlamda bilgisaydı. E, Birilerini çok rahatsız eden filmler yapan bir kadın. Onun yönettiği bir festival var. Ona gitme gideceğim. E, yabancı olarak o var. E, o zaman bekliyoruz ondan sonra <gülüyor> da. <gülüyor> Lübnan'da direniş filmleri festivalinden sonra da. E, onunla ilgili de e, görüşlerini almak istiyoruz. Bu arada da... E... Çok birikmiş e, festival e, haberlerimiz de var. Geçen hafta burada klasik canlı programımızda olmadığımız için e, çok aslında hem medyada yer aldı ama yine de sevinçle paylaşmak istediğimiz bir haber bize Saraybosna Film Festivali'nden e, ulaştı. Ve Saraybosna Film Festivali'nde... En iyi film ödülü e, ki e, Saraybosna'nın kalbi e, adıyla verilen bir ödül, Errol Minnesh'in filmi Annemin Şarkısına gittim. E, aynı zamanda filmin başrol oyuncusu Feyyaz Duman da en iyi erkek oyuncu ödülünü aldım. E, hem Feyyaz Duman'ı hem Errol Minnesh'i buradan tekrar tebrik edelim. Ayrıca ona bütün film ekibini e, emeği geçen herkesi. Errol Minnesh'in arkası filmlerini seyretmiş iseniz zaten onun. Ee, çok iyi işler yapacağını ve uzun metrajda da e, adını duyuracağını tahmin edebilirdiniz. Ben öyle tahmin ediyordum. Nitekim hiç şaşırmadım diyebilirim. Evet ama bir taraftan da annemin şarkısının yapımını aslında çok uzun süredir e, takip ediyorduk. E, ve de hani çok uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu da hani buradan altını çizerek dinleyicilerimize de paylaşalım. E, çok zor koşullarda yapılıyor bu filmler. Ve ne kadar büyük zorluklarla yaptıklarının da birinci elden tanığıyız. Hı -hı. O yüzden de ayrı bir sevinç duyuyor insan Hı -hı. bu şekilde ödüllendirildiği zaman hakikaten çok büyük bir emek... Çok büyük fedakarlıklar hı hı. E, var hani bu filmlerin arkasında. E, film yapmak hakikaten deli işi bir taraftan. Yani dışarıdan e, herhangi bir filmin yapılışına böyle e, özellikle hani bu tarz filmler diyeyim. Hani bu ana akım filmlerden bahsetmiyorum. Hani ticari hı. anlamda yapılanlardan ama bu tarzda yapılan bağımsız filmlerin e, yapılış sürecine böyle kısaca müdahil olup gözlemci olarak bulunan insanlar dönüp sonra siz ne yapıyorsunuz? Ya, ak aklı olan insan bu işe girmez diyor genel yani olarak. Bunu çok duydum. O yüzden e, aklını bir kenara koyup bu işi yapan herkese tekrar helal olsun demek lazım bir taraftan. E, Saraybosna'nın e, ödüllerine dönecek olursak jüri özel ödülü e, Gürcistan Fransa ortak yapımı. Brides Gelinler e, filmine gittim. En iyi e, kadın oyuncu ödülü de o filmden Marie Kittler'e gittim. E, dediğim gibi en iyi erkek oyuncu ödülünü Feyyaz Duman aldım. E, annemin şarkısıyla e, tekrar hepsini tebrik edelim buradan. Öbür taraftan e, en kısa zamanda başlamak üzere olan Adana Altın Koza Film Festivali. 15'inde başlıyor. Ee, çok az bir zaman kaldı. 15-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Geçtiğimiz pazartesi günü bir basın toplantısı gerçekleştirildi burada İstanbul'da da. Ee, geçtiğimiz haftalarda biz zaten e, ulusal ana yarışımadaki filmleri tanıtmıştık burada da Sinefil'de. E, çoğunluğu ilk film. E, yeni filmler bizim de izleme şansımız e, olmayan filmler henüz. Bir kısmı İstanbul Film Festivali'nde gösterilmiş olan filmlerdi. Ee, ama hani şimdiden herhangi bir tahminde bulunmak çok zor ee, bakalım Adana'da bu sene ee, merak edeceğimiz filmlerin olduğu e, bir sene ee, bu sene e, Adanalı ünlü yazar Orhan Kemal'in doğumunun 100. yılı anısına e, Orhan Kemal e, temalı filmlerin de gösterileceğinin altını çizelim. Ee, ...yine tabii Yılmaz Güney unutulmuyor... ...klasik bir Adana klasiği olarak... Ee, ...ben çünkü Adana Film Festivali'ne... ...katılıncaya kadar hala Yılmaz Güney'in... ...insanları e, orada bu kadar... ...heyecanlandırabileceğini düşünmüyordum... Ee, ...ama hakikaten... E, ...ne kadar büyük yıldızlar gelirse gelsin... ...Yılmaz Güney hala Adanalıların kalbinde... ...bir numara açık ara... ...yani onun adı anıldığı anda bile... ...başka türlü bir elektrik akıyor Hı -hı. değil mi... ...seyircilerin Hı -hı. arasında... Ee, Tabii Adana'nın hemen akabinde de Antalya Altın Portakal başlayacak jüriler açıklandı. Hı hı. Geçtiğimiz hafta içerisinde hızlıca jürilerden bahsedelim. Ee, Antalya'da ulusal yarışma jüri başkanı Yılmaz Erdoğan. Ee, onun yanı sıra yer alan e, isimler e, şöyle hızlıca bir bakacak olursam e, Bermin Söylemez var yönetmen olarak e, oyuncu olarak Bülent Emin Yarar var e, ondan sonra e, Ebru Ceylan var senarist olarak görüntü yönetmeni Hayk Kirakosyan var e, Meral Çetin Kaya var ve Songül Öden var yine oyuncu olarak ve müzisyen olarak da Selim Atakan var. Nasıl buldun? Sağ yaşama cüresini. İyi buldum. <gülüyor> Gayet iyi. Gayet iyi. Ee, Uluslararası Jürümüz de açıklandı bu arada. Altın e, Portakal'da. Jerry Chat}^{[spark] geliyor. Altın Palmiye ödüllü e, yönetmen jüri başkanı olacak uluslararası uzun metraj film jürisinde. Onun yanı sıra Yunanistan'dan görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, e, Rusya'dan film eleştirmeni Andrei Plakov, e, ünlü Türk oyuncu Halit Ergenç, e, Krakow Film Festivali'nin direktörü Christophe Gierat, e, İtalyan yapımcı Tilde Corsi ve e, film eleştirmeni ve sinema yönetmeni Zeynep Dadak. Uluslararası yarışma jürisinde olan isimler bu sene. E, bu sene e, festival e, şeylerimiz oldukça yoğun e, gördüğün gibi. E, havadislerimiz bu hafta. Venedik Film Festivali devam ediyor bir taraftan. Toronto Film Festivali dün başladı. Ee, onları zaten bir gün çakışıyorlar. Bir iki gün çakışıyor ikisi. Venedik'in kapanış ve ödül töreni de yarın akşam. Cumartesi akşamı olacak. Biz Türkiye'den biraz heyecanla bekliyoruz. Çünkü Türkiye'den yarışan e, bir film var. Kaan Müjdeci'nin e, filmi Sivas. Ve de birazcık hem gönül bağımız vesilesiyle e, de... Türkiye kökenli, Alman'a ya adına yarışan da yönetmen Fatih Akın'ın The Cut filmi de e, ana yarışmada yer alan filmlerden. E, sen hiç takip edebildin mi bilmiyorum Venedik'teki yarışma filmleri üzerine e, yazılan e, eleştirileri. Yani The Cut ve Sivas hakkında yazılanları hemen okuyorum. Hmm, okuyorsun. Diğerlerini okumadım. Diğerlerinin, Roy Anderson'ın filmi çok beğeniliyor genel hmm. olarak ama zaten hani çok o, e, klasik o İsveçli yönetmenin kendi tarzında gene çok hmm. e, mükemmel Kara bir film yapmış. Bir şey. Kara komedi, e, gören herkes çok beğenmiş. Özellikle Roy Anderson e, hayranlarına buradan haber vermiş olalım. Hmm. E, hepimizi çok tatmin edecek bir film geliyor sanıyorum. <gülüyor> Yoda Living de en son onu ben çok beğenmiştim. İlk yani ilk serettim filmi şeydi İkinci Kattan Şarkılar. Ondan o kadar keyif almadım. O biraz daha biçimci geldiydi. Ama Yoda Living'e boyaldıydım ona. Onun dışında Abel Ferrera'nın son filmi yine yarışmada Pasolini'nin e, hayatını, hayatını anlatan Willem Defo'nun e, çok iyi bir performans sergilediği söyleniyor. E, belki oradan bir en iyi erkek oyuncu gelebilir. Hı hı. Ee, onlar benim şimdiye kadar hani özellikle dikkatimi çeken e, şeyler e, festivalden. Ama bizim filmlerle ilgili çok da ümitlenmek istemiyorum açıkçası. <gülüyor> ee, sürprizlere açık olalım. Çok da iyi eleştiriler almadılar gördüğüm kadarıyla. Dikkatı e, yani Fatih Akın'ın enerjisini yansıtan bir film olarak hı hı. değerlendirmedi eleştirmenler. Sivas için de görsel olarak çok başarılı ama hikaye bütünlüğünün çok iyi olmadığı ya da dramatik çatısının iyi kurulmadığı söyleniyor. Benim gördüklerim bunlar. Benim burada söylemek de isterim yine de Sivas adına çok ciddi itirazım var. Yani Sivas katliamı gibi bir e, şeyin yaşandı. 20 yıl kadar önce bir şeyin yaşandığı bir ülkede Sivas diye bir film yapıp o, o katliama deyin hiçbir şey söylememek bence çok yanlış. Bu bence işte Roboski diye bir film yapıp orada Köpeğin adı Roboski deyip Roboski katliamından hiç söz etmemekle ya da Oğuşis'le ya da işte ne bileyim Sabraşatilla'yla böyle bir ilişki kurmakla aynı eşdeğer geliyor bana. Ama bu konuda sanırım çok benim bu görüşme katılan pek kimse yok gibi gözüküyor. Ben çok ciddi bir yanlış olarak görüyorum bunu. Çok ciddi, önemli bir yanlış olarak görüyorum. Evet, yarın akşam Venedik'ten gelecek haberleri merakla. Bekleyeceğiz. Bekliyoruz. Öbür taraftan tabii Fatih Akın'ın Kat filminin Türkiye'de vizyona girip giremeyeceği meselesi de ciddi bir tartışma evet. konusu hmm. olarak. Başka bir boyut, şimdi başka bir boyut çok tartışılan. E, girmemesi, girememesi çok büyük bir talihsizlik olur. Ay, tabii. Filmin hani niteliğinden, eleştiren niteliğinden çok daha bağımsız olarak. E, çünkü hani sonuç itibariyle... ...eleştirmenleri her ne kadar çok tatmin edememiş olsa da... ...hani bütün salonun ayakta alkışladığı bir film olmuş... ...Heral Hüker'de gösterimden sonra... Ee, ...beklentisi açıdan da hani... E, ...önemli de bir film... ...hani onun da e, şeyini vermek gerekiyor... E, ...altını çizmek gerekiyor... Hı -hı. ...bir açıdan... E, ...o zaman bir müzik arası verelim... ...yine e, Richard Hawley'den bir parça dinleyeceğiz şimdi... ...Tonight the Streets are Ours... Got feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you. Hollywood'ten dinledik. Tonight the streets are ours. Bu parçayı çalmamızın sebebi e, birazcık size yeni başlayan sezonda İstanbul'da e, bir takım gösterimlerden bahsetmek içindi ve Peram Müzesi'nde bizi çok heyecanlandıran bir gösterim programı var. E, sokaklar bizden sorulur. Hayat, sanat, müzik. E, Başlıklı bu gösterimde, bu programda gösterecek filmlerden birim Exit Through the Gift Shop. Banksy'nin çekmiş olduğu bu film Çıkışlar Hediyelik Eşya Dükkanı'ndan filminde kullanılan bir parçaydı. Richard Holly'nin bu parçası. Bu arada sevgili konuğumuz Cüneyt Cebe müzik arasında aramızdan ayrıldı. Bütün sinifil. Dinleyicilerine de e, hoşçakalın diyerek ben onu iletmiş olayım sizlere. E, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi Pera Müzesi'nde son derece heyecan verici bir program başlıyor. 12 Eylül'de 3 Ekim'e kadar sürecek. E, müzenin e, duvarların dili grafiti sokak sanatı sergisine paralel olarak düzenlenen bir program bu. E, ve e, sokaklar bizden sorulur. Hayat, sanat, müzik adını taşıyor. Ee, burada sokağın sokakteki yaşama, beslediği kültüre hem sokağın üstünde hem sokağın altında birazcık hani yeraltı kültürlerine de bakan e, filmlerden e, oluşan bir seçki e, oluşturmuşlar. E, bunlardan biri bu hafta vizyondaki yeni filmlerden birine de imza atmış olan ünlü yönetmen Anton Corbijn'in ilk filmi. Control, e, bunlardan biri. Benim de çok sevdiğim bir filmdir. Joy Division adlı müzik grubunun hikayesini anlatır. Bu çerçevede e, izleyebilirsiniz Peren Müzesi'nde. Onun dışında e, izleyebileceğiniz filmler arasında fazla şey bekleme, bir daha eve dönemeyiz, Herkes Sokağı. Biraz önce bahsetmiş olduğum Banksy'nin filmi Çıkışlar hediyelik eşya dükkanından, Dogtown and Z Boys e, gibi. E, kaykaycı gençlerin alt kültürü üzerine Bombala ve Bombala 2 gibi grafiti kültürü üzerine iki belgesel özgürlük ritimleri adlı Polonya'daki e, rock kültürünün gelişmesi üzerine olan iki e, özgürlük ritimleri e, belgeselin Polonya'daki rock kültürünün gelişmesi üzerine özellikle komünist dönemde bunun ne kadar zor olduğu e, ve tamamen kapalı kapılar ardında gelişen bir Kültürden bahsediyor. E, Pera Müzesi'nde oldukça heyecan verici e, gösterim programları başlıyor. Öbür tarafta İstanbul Modern'de sinema ile dolu bir e, sezona merhaba diyecek 25 Eylül'de. E, 25 Eylül'de başlayacak olan sergim Yüzyıllık Aşk Kadını ...taşıyor ve 4 Ocağı kadar sürecek. Türkiye'de sinema ve seyirci ilişkisini ele alacak. Ee, İstanbul Modern'in kuruluşunun 10. yılında... ...Türk sinemasının 100. yıl dönümüne denk gelen... ...ve e, Türk sinemasının 100. yıl dönümüne ithafen... ...çok özel bir sergi hazırlanmış durumda. Küratörleri Gökhan Akçura ve Müge Turan... E, ...oradan adını alıyor, 100 yıllık aşk sergisi... E, ...çok ciddi bir araştırma sergisi... ...çok büyük bir emek harcadılar buna... ...ve Türkiye coğrafyasında... ...Türk sinemasının tarihinin... ...doğuşu... E, ...genel olarak 1914... E, yılı olarak alınıyor... ...onun birazcık sıkıntılı bir tarih olduğunu... ...biz burada Sinefil'de sık sık konuşuyoruz... ...gerçi ama... E, ...o zamandan bu zamana... ...aslında seyircinin mekanlarla... ...olan ilişkisi, salonlarla... ...kurduğu ilişki ve seyircinin filmlerle kurduğu ilişki üzerine oldukça kapsamlı bir e, sergi hazırlanmış durumda e, ona bakacaklar e, biz de merakla bekleyeceğiz 25 Eylül'de açılacak sergi 4 Ocağı kadar devam edecek şimdi bu sergiye eşlik etmek üzere de bir gösterim programı da hazırlanmış durumda İstanbul'un Orta Yeri Sinema adını taşıyor bu programın adı 25 Eylül'de başlayacak o da 2 Ekim'e kadar sürecek Burada da Necip Sarıcı ve Müge Turan'ın birlikte seçtiği farklı tür ve dönemlere ait İstanbullu filmlerden bir program oluşuyor. O filmlik bir e, seçki bu da. Orada da e, İstanbul'un hem eski günlerinden bugüne geçirdiği estetik dönüşümü yansıtan hem de sosyal tarihine mimarisine dair e, bir tür belgesel işlevi de görecek olan bir seçkim. İstanbul'un orta yeri sinema filmi. Film seçkisini de merakla bekliyor olacağız. Evet, e, 94.9 Açık Radyo'da sinefil devam ediyor. Bir e, haberimiz daha var bu arada. O da Fipreski'den geliyor. E, Fipreski e, her sene biliyorsunuz bir büyük ödül veriyor. Fipreski. Uluslararası Sinema Yazarları Derneği ki Türkiye'de de Siyad'ın Sinema Yazarları Derneği'nin üyesi olduğu büyük bir e, federasyon bu. Bütün üyelerinin verdiği oylarla senin en iyi filmi seçiliyor. Ve bu sene e, son e, listeye kalan filmler e, Pavel Pavlikovski'nin Ayda filmiydi. Ve Sanders'ın Büyük Budapest'e oteliydi. Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmiydi. Ve Richard Linklater'ın Boyhood filmleriydi ve 553 üyenin verdiği oyla 2014 senesinin en iyi film ödülü Richard Linklater'ın Boyhood filmine gitmiş durumda. Evet Richard Linklater'ın Boyhood filmi de bizde IF Bağımsız Filmler Festivali'nde gösterilmişti ama... Vizyona girme şansı bulacak mı? Ondan çok emin değilim açıkçası. Yine de izleme şansı bulan herkese şiddetle tavsiye ediyorum. 2014'ün en heyecan verici filmlerinden biriydim. Ee, çok uzun bir zaman boyunca gerçekleştirdiği bir projeydi Linklater'ın. 5-6 yaşından alıp aynı oyuncuyu, aynı karakteri büyümesi boyunca e, aynı oyuncularla beraber çekip Gelişimini e, ele alıyordu. E, yetişkinliğe giden sürecini, yani o boyhood dediğimiz e, çocukluktan yetişkinliğe giden sürecini çekmesi e, 11 senelik süreçte e, çok yaratıcı bir projeydi. Film olarak da çok etkileyici bir anlatı çıkartıyordu ortaya. Şimdi bu filmden bir parçayla devam edeceğiz. Wilco seslendiriyor, Hated Here. I try to stay busy I do the dishes I mow along I try to keep myself occupied Even though I know you're not coming home I try to keep the house nice and neat Make my bed, I'll change the sheets I even learned how to use a washing machine Keeping things clean doesn't change anything And you're all gone I try to stay busy I take out the trash I sweep the floor I Try to keep myself I comply Cause I know You don't live Bu yıl dinledik Hated Here, Fiprescu üyeleri tarafından 2014'ün en iyi filmi seçilen Richard Linklater'ın yönettiği Boyhood filminde kullanılan parçalardan biriydim. Böylece bir sinefil programının sonuna daha geldik. Teknik Masada Feryal'e çok teşekkür ediyorum. Bu haftaki program konuğum Cüneyt Cebenoyan'a da çok teşekkürler. Ayrıca program destekçimiz Melih Kısa e de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları.